Cenab-ı Hak okuna ait kerimelerin muhtevasından hisseler nasip eylesin. Okuna ait kerimeler bir kamil insan modeli, kamil insan şahsiyeti. Cenab-ı Hak da dost olabilen bir şahsiyet bizden arz ediyor. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah hisseler nasip eylesin. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bizi büyük bir lütuf, büyük bir kerem, büyük bir ihsan Hiçbir sermaye ile Ümmet-i Muhammed olarak dünyaya getirdi. Ümmeti, Ümmet-i Muhammed olarak yaşatıyor. Bu Rabbimizin çok ilahi, çok büyük bir lütfu. En büyük kitabı bizim muhatap kıldı. Mucizevi kitap, kıyamete kadar mucize devam edecek. Nasıl 1400 sene evvel bir mucize ise, bugün de mucize, yarın da mucize, kıyamete kadar mucize. Son peygamber, her peygamber bir topluma gelmiştir. Efendimiz bütün insanlığa gelmiştir rahmetenlil alemi. Ve onun mucizesi kıyamete kadar devam etmektir ve devam edecektir. Kur'an-ı Kerim onun en büyük bir mucizesi. Kendisi çok büyük bir mucize. Cenab-ı Hakk'ın insandaki bir harika tecellisi. Bütün alemlere rahmet. En alt kademeden en üst kademeye kadar bir üsve-i bir örnek şahsiyet. Her mesleğe bir örnek şahsiyet. Velhazı Cenab-ı Hak İslam ile murad ettiği kamil insan modelini Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsında sergilemiş. Onu bütün insanlık alemi için emsalsiz bir örnek kılmıştır. Bütün insanlığa her zamanı her mekanı fiili kıstas olmuştur. Yani her mümin, Cenab-ı Hakk'a yaklaşan bir mümin, sallallahu aleyhi ve bütün problemlerini çözer. Fiil-i kıstas. Ayet-i kerimede üç şart Cenab-ı bu yürüyor. Allah'a kavuşmayı umanlar, yani marifetullah'a kalpten bir pencere açanlar, ahirete kavuşmayı umanlar, faniliğin içine girenler. ihtirastan kurtulanlar, esas hayatın ahiret hayat olduğunu tefekkür edenler, ve Allah'ı çok çok şükredenler için Allah Resulü üsvü yasenedir. Örnek şahsiyet vardır buyurmuştur. Okunan ayet-i kerimeler bize kamil insan modelini sergilemektedir. Cenab-ı Hak her an kendisiyle beraber olmamızı istiyor. İmtihan dünyasında ikinci bir imtihan yok. Kaset dolduruyor, bu kaset açılacak. Tekrar ikinci bir kaset doldurma yok. Kabirde yok, kıyamette yok. Bir imtihan dershanesindeyiz. Malzemeler çok, malzemeler iki uçlu bıçak gibi. Tek kurtuluş bu malzemeleri hayra kullanmak, kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olması ve bunu fiile çıkartabilmek. Ayet-i Kelime'de Cenab-ı Hak hayatın her safhasına şu hali aksettirebilmek, ilahi kameranın altında olduğumuzun idrak içinde bulunabilmek. Onlar ayakta... Ayakta dururken, otururken, yanları üzerindeyken her vakit Allah'a Allah'a anarlar. Nasıl arkamından bir kamera gezdirilse, her halimize dikkat ederiz ve bu bu ilahi kameranın gezdirildiğinin bir idrak içinde bulunabilmek. Bunun ne kadar ben o halin içindeyim? Ayet-i Kerim devamında, göklerin ve yerin yaratılışını derinden derine tefekkür ederler. Cenab-ı Hak semayı niye yarattı, yeryüzünü niye yarattı, bu kadar mahlukat niye yaratıldı, ben niye yaratıldım, gelenler niye gidiyor, kimin mülkünde yaşıyoruz, gidenler nereye gidiyor? Bu tefekkür Cenab-ı Hak'ta beraber olmayı kolaylaştırıyor. Yani tefekkür bir iman anakları. Ve bu hal olunca bir dehşet kaplaması kalbin, ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmadın derler. Ne gökyüzü boşuna, ne yer yüzü boşuna, ne ben boşuna, bu kadar ne de bu kadar mahlukat boşuna. Çünkü bir diğer ay bir ayet kelimede Casiyya suresinde göklerde ve yerde ne varsa insana amade kıldık buyuruyor. Kimin için düşünen bir toplum, idrak sahibi bir toplum için. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın derler. Seni tesbih eder, bizi cehennem azabından koru derler. Yani böyle bir gönül alimi. Bu kalbin sanatı, bu gönül alemine girebilmek. Yani diğer bir ayet-i de Furkan Sönü'nün Cenab-ı İbadur rahman olma. Yani Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği kullardan olabilmemizi arzu ediyor. İbadur-Rahman, yeryüzünde mütevazi olarak dolaşırlar. Bu bir idraktir, bir hiçliği idraktir bu. Hiç sermayeli dünyaya geldik. Ne meziyetimiz varsa Cenab-ı Hakk'a ait. Bir anda alırsa biteriz. Zaten üç kişi Allah dostu olamaz buyuruluyor. Birincisi kibirli, yani mütevazini zıttı. İkincisi cimri, üçüncüsü de ahmak. Yani sonsuz bir aleme anı tercih eden, dünyaya dünyayı tercih eden ahiret karşısında bu üç kişi olamaz diyorlar. Bu buyuruluyor. Yercilik mütevazı mütevazi olarak dolaşırlar, cahiller daha öteye, sataştığı zaman da selam derler. Bir tebessümle ayrıldı. Kalp alemini coşturması lazım. Sücceden ve kıyama bu seher vakitinde secde ve kıyam halinde olurlar. Ondan sonra Tövbe Sûresi'nin 100. ayet okundu. Burada da Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'in o şahsiyetini, o karakterini bir toplumda ne şekilde yaşandığını bildiriyor. Esap toplumunda ne şekilde yaşandı? İslam'a ilk giren muhacirler, Mekkeliler bildiriyor cenab -ı. Onları bize örnek. Onlar canları pahasına, malları pahasına kalpleri muhafaza etmeye gayret ettiler. Her türlü cefaya katlandılar. Yine Tövbe Suresi'nin diğer bir ayette de onlar canlarıyla, malları, cenneti satın aldılar buyuruluyor. Cenab-ı Hak öyle bir kıvam istiyor bizde. Yani kalbimizi koruyabilmek. Kalbimizi koruyabilmek için de fedakarlık arzu ediliyor. Orada Mekke'de, Mekke devrinde Bilal var. Nasıl kumlar üzerine yatırıldı. Sümeyye var. Şey var, e, Ammar var, Yasir var. Bunlar ne şekilde bir cefaya katlandılar. Bir ayağı bir deve bağlandı, bir ayağı diğer deve bağlandı, ters istikamette götürüldü. Hatta bir ibretli bir şey, yani nasıl bir iman tezahür ediyor. İman bütün menfaatlerini üzerine çıkıyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, halifeliğinde Habbab bin Eret'e dedi ki, bana dedi, Habbab dedi, o Mekke devrinde dedi, Allah'ın çektiğin işkencelerden biraz bana bahset dedi. Abbap dedi ki, ey dedi, müminlerin emiri dedi, sırtıma bak dedi. Onun Hz. Ömer Radyan sırtına baktı. Dedi ki, ömrümde dedi, böyle harap olmuş bir insan sırtı görmedim dedi. Hayret kaldı. Kafirler ben demirciydim diyor. Kafirler kor ateşi üzerine beni yatırırlardı. Yağlarımın damladığını hissederdim. Cenab-ı Hak fakat büyük bir taltif, ta beşeriye bütün... Kıyamete kadar gelecek bütün müminlere onların misalini bildiriyor. İslam'a ilk giren muhacirler, Mekkeliler. Demek ki burada bir Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmenin en mühim şartı fedakarlık oluyor. Ondan sonra ensarı bildiriyor. medinlileri. Bunlarda her inen ayet karşısında iman güçlendi. Granit hale geldi her inen ayette ''Semînâ ve dediler. Hemen bir sevkle, lezzetle hemen bir tatbikatlara giriştiler. Ki cahiliye devrinden gelen insanlar her türlü şer kapıları açıktı kendilerine. Yani bir tabir caizse bir Hint okyanusunun derinliğinden Everest tepesine çıkıldı. Bir faziletler medeniyeti inşa edildi. Cenab-ı Hak onlardan sonra, o eshab Kiram'dan sonra gelen Ümmet-i Muhammed'e de onlara benzememizi istiyor. On onlara Takip eden ihsan sahipleri buyuruluyor. Bizim onlara benzememiz, onlara yaklaşabilmemiz arzu ediliyor Cenab-ı Hak tarafından. Tövbe ayetinin sonundan okundu. 128-128. ayetten. Orada Cenab-ı Hak bize Efendimiz'i bildiriyor. Sizin sıkıntıya düşmeniz. Ümmetinin sıkıntıları çok üzer buyurdu. Çünkü o ümmetinin çok merhametlidir, çok şefkattir. Rauf ve rahimdir buyurdu. Hiçbir peygamberi rauf ve rahimdir. İki sıfatın zirve tecellisi yalnız Efendimiz'de. Yalnız Efendimiz'e bu iki sıfatı Cenab-ı Hak bildiriyor. Demek ki Cenab-ı Hak bizi çok büyük bir nimet, büyük bir lütuf. Böyle en zirve bir peygambere, Cenab-ı en yakın bir peygambere bizi ümmet kıldı. Cenab-ı Hak, Efendimiz'i çok seviyor. Efendimiz de ümmetini seviyor. Tabi buna karşı bize de Cenab-ı Hak, eğer siz Allah'ı seviyorsanız, Resul'e itaat edin, Allah da sevsin ve sizi mağfiret etsin buyuruyor. Yani bir sevginin mukabili olması lazım. El-mer'u me'amen ehabbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ve bu sevginin ispatı gerekir. Ondan sonra okunan ayet, Enfal Suresinin başından okundu. Orada Cenab-ı Hak, insanın bir zaafını bildiriyor. Bir bedir harbi kazanıldı. Melekler indi. büyük bir futuhat oldu. İslam'ın küfre karşı ilk darbesi, ilk ilk galibesi oldu. Müminler büyük bir fedakarlık gösterdi. Kardeş kardeşle, ana baba, baba oğulla, oğul babayla karşı karşıya geldi. Cenab-ı Hak, bu İman heyecanı, iman vecdi karşısında melekleri indi. Bin melek, üç bin melek, beş bin melek indi. Onlar iştirak etti. Fakat insanoğlunun zaafı burada. Bir kılıç ortadaydı. İki sahibi o kılıç üzerinde ihtilaf etti. Senin midir, benim midir diye. Cenab-ı Hak enfal, ganimet, Allah ve Resulüne aittir. Ayet indi. Ondan sonra ilk ikaz geldi. Eğer Müslümansan arını düzeltti. Yani hiçbir mü'min, hiçbir mü'minle arasında zerre kadar bir burudet olmayacak. Allah için affedebilmenin sanatını edecek. Eğer müslümansınız buyuruyor, yani kamil bir mü'minseniz. Allah ve sonra itaat edin buyuruyor. Ondan sonra diğer bir merhale, Allah'ın zikriyle vecilet kulübü kalpler titrer buyuruyor. Yani öyle bir, bir yürek istiyor ki Cenab-ı Hak kendisi anıldığı zaman halimizin değişmesi. İstikametimizin derlim toparlanması. Yine Allah'ın ayetleri okunduğu da imanları artar buyuruluyor. Her ayetin kalbi durumumuza göre bize bir derinlik sergilemesi. Sahibi bu durumdaydı. Her ayet indiği zaman gökten inen bir sofra zannederdik. Allah'ın muradı nedir burada derdik. Ondan sonra devamında tevekkül ederler. Bir imtihan dünyasındayız. Şartlar devamlı değişiyor. Her gün bir meçhulün içindeyiz. Yarın bir meçhulün içindeyiz. Daima şartlar değişiyor ve bir teslimiyet içinde olabilmemiz arzu ediliyor. Bu hepsi kalbin sanatı olmuş oluyor.